Ahmet bin Hamd veya Bukhari sürekli Kur'an mahkum olduğunu olamadığındaki insanlar yok o zaman fitnelerden bir tanesi bu kültüne en büyük fitnelerden bir tanesi ki Ahmet bin Hamd hakikaten şimdi şöyle ee, o zamanki halifelerin etrafında bu kötü alim dediğimiz kimseler var ve o insanlara o halifelere ne yaptılar bu tür bir、e, kötü şeyleri düşünceleri empoze ettiler ve、i̇şte、onlardan E, alimleri toplayarak o、e, kutu alimlerin söylediklerini tasdik etmek istediler. Ki kimi sünnet alimleri sırt canından olmamak için böyle bir yola gidip söyledi. Ama Ahmet bin Hanbel gibi meyh-i sünnetin imamı olan Ahmet bin Hanbel böyle bir şey söylemeyerek Al Kur'an'a Allah'ın kelamıdır, mahmut değildir、e, diyerek böyle bir şeyde、e, ayakta duran alimlerden bir tanesi ki İmam Bukhari de bu alimlerden bir tanesi. Bu anda bilmemiz gereken, inif öğrenmemiz gerekiyor. İnanayın neyimize? Ekrana bak. O zaman biz çok kanaatliyiz. Cezayir konularında. Siz de bakın derler. <gülüyor> Bir, ikinci sözü, öbür ayet akımına kadar ayet akımına kadar ayet akımına kadar ayet akımına kadar ayet akımına kadar kapatmıyor musunuz? Kapatmıyor musunuz? Ayet akımına kadar yok, ayet akımına kadar şeylerin,、e、alimlere ithalatin bir şeydi ayetin devamında bir şeyde çekirseniz bir kulakta düşerseniz düşerseniz onu Allah'ın kitabına nasip edilir. Sünnetine amal edilir. Ki burada、e, alimleri de bir yerde ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor>、evet, alimlere bir yerde ikat var. Ama nerede? Onlar kitap ve sünneti davet ettikleri müttetçi、şey. alimlere ikat fazla. Ama ne zaman ki alim bir bir atı bir kulak feryevasına sesini çağırıyorsa なかすか見ることができない。<te> sorun olmazsa yapırsın. Çok güzel.、Öyle. Değil mi? Sanki ben başvuruyayım mı? Olay iyi oluyor. Şoför var. Sen avukat mısın? Doğru. Sen avukat mısın? Sen avukat mısın? Sen avukat mısın? Allah'a öpürüzden haydi. Razı olsun. Dizim açıda diyorlar ki iyi bana. Evet. Bize her zaman anlat, hep sohbet et. Vallahi diyor, ben bunu duyar. Sizden daha çok ister. Ama dualar, dualar, silah diye silah diyor. Bunu bizden ne yaptı, ne hediitti. Onların diyor, siz haftalık sohbet edin ve onlar sizden yüz çevirdi, siz de onlardan verici. Elinizi çekin. Onlar diyor ki, ey imam diyor insanlar alimden anlatanlar nasıl geçerir, daha sonra baktığınızda içeriye dışarıya gitmektedir, uzun oturttu, esnediğini gördüyse onlardan yakını, yakını bırakmıyor. Vallahi diyor biz size her zaman sohbet etmek istiyoruz ama insanlara bıkkınlık vermeyi dediği için biz de bunu yapıyoruz. şey <gülüyor> yaptı, <yani>, ittifak <gülüyor> ve Ebu Bekir, Allah kendisinden razı olsun <gülüyor> bir gün insanlara mutlaka verirken diyor ki nasihat ediyor, ordu konukanla estağfurullah ey diyor, emir mahiyetine diyor nasihat ettiğinde az konuş öz konuş lafı uzatma çünkü önemli konuşulan her şey başta konuşulur, sonrayısıyla Furan. Laf uzadıkça önemliler gider. Hep Furan karar. Siz azı çoğal sardım inşallah. Günkü soru peker aldı bu noktada. Ama soru cevap bu saat. Allah, Allah, Allah, Allah Rabbi öyle、olsun. mi? Amin. Abi abi ne yapan kardeşi oldu ha? Tabağı bitirdin, sohbette de yemeğe bitirdin, terbiye bitirdin. <gülüyor> Bende hıram ter yok, öyle değil <gülüyor> mi? Niye yok? Yemekten önce, şey, sohbetten önce ben asla kapasın yemek yiyemezdim. Aşkımdan öyleyse de yemezdim. En sevdiğim yemeğe vur, yiyemezdim. <gülüyor> ne bir tuha ede çıkarır, ne bir uyku gelir, ne bir sıkılma gelir. Ama, <gülüyor> 私たちはそれを見つけを見つけたら、私たちら、を見けを見つれをちはそれを見つけたら、私ら <Biz S 1> <m>、れら、はを見つけたら、私 Âlim meselesi gerçekten、yani. önemli ama、e, bazı okullarda test <gülüyor> soru, dört tane şık var, birbirine cevabını ver diyor. Öğretmen de kolaylık olsun diye bir tablon oluyor. Koyuyor şimdi, doğruları veriyor, yanlıştan böyle. Şimdi biz, şu şu şu âlim falan falan belan değil, sen dinim edildiğsin, kimin âlim olduğunu söylüyor. Kimin belan olduğunu, sen çıkarır. Çünkü birinin sevdiği birine tutarsın, <gülüyor> belam dersin, adam dinlerine çıkarır. Belam olan birine de alim dersin, Allah'ın kadarını uğraşsın. Ama dini öğretirsen, sen öğrenenle baktığın zaman kendi ayağından tespit edersin. Onun için Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. İnsanlarla değil, demin idatın dediği gibi dedi, iştahat diyorlar, sokmaya çalışıyor, öyle de değil. ülletim. Hani gitmiyor? Gitmiyor. Geçiyor. Geçiyor. Şu an hocam adamımız da sorunlar da böyle. Dini öğrenen insan tamamı kadınsıdır. Ama dini kimden öğreneceğini bilmeyen insanlarımız genelde toplum olarak ben. Olarak. Sen bildiğinle amel edersin. Bilmediğin Allah sayede eder. Hocam bu var. Haktır. Ee, i̇nsan hayır istedikçe Allah hayır kapılarını açar. Hatta、e, geçmişte Bukharî müşkerlerinden İbn Battal diye bir adam var. İşte duydunuz mu? Bu adam benim gibi Bukharî Mâmbı. Hatta 55-60ına kadar yabancı dil bilen dediler. Türkçe bilir, Arapça bilmiyor. Herkesin son dakikede gide, gide, gide, gidecek kadar hal mü insanlara davranmış. Anlatabiliyor musun? Yani 60'ına kadar adam her sohbete gidiyor ama ondan sonra gidecek kimse kalmıyor. İnsanlar artık ona geliyor. Oğlum size köpünü takla mı? Doğdu mu yapar? Allah sana anlıyor. Eyliden doğruyu doğrudan eğriyip ayırt edilir Allah bir nur ver. Her nur ver. Sen yetersin takla. Aynı şey. Çünkü mesela bazı meseleler var. İbn Ömer, Allah kendisinden razı olsun. Zülf, takva edilmişsiydi. İbn-i'nin <gülüyor> yanında.、E, köleler gelirdi. Nereden geliyorsunuz? Allah'a kölelikten derdi. Allah'a köle olan bana kölelik yapamaz değil. Bunlar ağlattı. Onlar derdi ki, ey İmam sen bizi azalt ediyorsun ama malımız mülkümüz yok. Sen bizi perişanlığa atıyorsun. Bize sermaye de ver. İbn-i Ömer onlara sermaye de verildi. Onlar bilerek giderlerdi. İnsanlar gelir İbn-i Ömer'e derlerdi ki ey İmam, bunlar seni aldatıyor. Senin nasıl hareket edeceğini bildiği için bu sözleri söylüyor. Şimdi aslında bu İbn-i Ömer'e hakaret biliyor musun? Fakat bir insanın seviyesine varılmayınca insan idrak edemez. Yani alim olmayan, alim gibi düşünebilir mi? Cahil, hiçbir zaman alimin kıymetini bilmez. Çünkü alim olmalı. İbn-i Mev'e ne diyor onlara? Biz de Allah için aldanırız diyoruz. İbn-i Allah için. Bazen Allah için aldanmak gerekiyor. Ama öyle bir noktaya geldi mi, Artık iman küfür sınırını zorladı mı, artık aldanmayı bırakıp dur! Bunda bir dur diye, bunda olur durdurmak. Bunlar önemli. Ama sınırları güzel değil. Ölçü güzel olmaz. Başka? Taktın değil mi onu? Bu kardeş yok doçan. Böyle bir grup var kardeş de kendilerinin mi çok samimi bir kardeşimizsiniz? Ben samimiz. İslam burada ne? Niye o kadar? Ser bu yok mu ya Allah'ın? İslam burada. Burada yüzü bozulabilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar yok yani. İslam'da her mesele çok çok incelenir. Bir mesele olduğu zeminde incelenirse anlaşılır. başka bir zeminde incelenirse, mesela abdest olan bir meseleyi tutup da siz İslami konudan çıkarıp, tevhidi bir konuya çıkarırsan, zeminlerden ağırlanır. <gülüyor> Hayır, anlaşılmaz. Tekfir hükmüne kadar ne yapar? Gider. Belki Türkiye'de yıllardır konuşulukta, doğrudur bir şeye bağlanmayan meselelerden veren meseleler. Yani iki tarafına pislik bulaşmış bir mesele. Verilir diyene de bulaşmış, verilmez diyene de bulaşmış hı hı. ve bunların hepsinin neticesinde yakalandı. İki tarafa da şu soruları yönetmenizi tavsiye ederim. Allah için sen İslamdan başka bir yönetim nişanını kabul ediyor musun? İki tarafa. Ne diyecek? Asla Allah Baybars. Peki kabul etmediğim bir şeyi bana niye soruyorsun? Anlatabildim. Önce buradan bir başlayacağız. Çünkü Müslüman veyahut İslam teslim ona. Neye? Allah'a, Allah'ın emir ve nehi veriyor. Bir başındakine bir Müslüman asla hangi şartlarda olursa bunu ne yapamaz. Teslim olamaz. Önce buradan başlayacağız. Buralar halledilmişse gerisini halledersiniz. Anlatabildim ama burayı halledemem isteniz. Ya işte bak, bunlar Müslüman, hayal Müslüman. Kırk kızma evlilik sinde gelen biliyorlar mı? Nerede dinlediler bir şey misel? Ne ot biliyor Avrupa'yı bir Müslümana tercih edebiliyor. Ne ot daha başka şeyler yapabiliyor. Senin Peygamber'in korumasız gezerken bunlar üç üç. Ne ot Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir şey sorulduğunda. Binden bir emir gelmişse söylüyor, bilmiyorsa buraya、e、bak diyor, vatayı bekliyor. Bunlar gibi hemen, ya bugün bunu yapma olmadı, ya bir tane isim daha yazalım, anasını babasını da yazalım. Demiyor. Anlatabildim mi? Bunların hepsi önemli meseleler. Önce biz tevhidi anlar, hayatımıza geçirirsek, bunların bence bu başlattık, vakti kaybetmeyi. Sen iki taraflarla tutma, tamam ortasından şöyle kaldın, çizlesem de burada. <gülüyor> Uyan yemeğiyle dersen, öbürür sana bulaştırır. Öyle ederse buradaki haline bulaştırır. Bulaştır. Hiçbirine bulaşır. <gülüyor> Ve bunun konuşmasını açan, ortaya atan kardeşleriniz uyar. Allah için bana bu bildiğinden bir kelime öğretmez. Senin de benim de imanım açsınca annemizsin. Elinizi yemeye. Öyle insanlar vardır ki, Kur'an'da haberi yoktu, bir ayetin nerede olduğunu bilmez. Bu meseleler bir açılır, sanki caridine mermi sürmüş gibi ayetleri ve bazasını her yerden sana hoşun gibi gelmeye başlar. Ölçetik hamlesi değil, kurumun、yani、izabı verir. Bir önce bir sohbet durdur. Ne yaptı? Kusur baba. 1- Kelimenin kahvesi yok. 2- O kelimeye rügatta verilen manaya Allah'ın yüklediği bir mana var. 3- Senin anlayacağın ifade var. 4- Gelişme olarak, bunlara doğru gördüğünde, anladığında, hayatını geçirme verdiği ifade,、e, hayatına geçirmediğinde sen kaybedecekler. Veyahut, körü köle körüleri taklit ettiğinde başına gelecekler, veyahut doğru söylediğinde, senin sen öncesine kaybedecekler. yalnız söylediğini uzak durmalı, sana kazandırdıkları küçük ifadeler anlatıp bağlandı veyahut Salih Amev'den, İbnas'tan bunlardan bahsedilir. Hem hayran, hem öğretmeyi, hem zamanı dert geçirmeye sıfat verilir. Ama, Kirmizi'den gelen bir rivayette Ebu Umamev'de naklediyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Peygamber geldikten sonra hiç kimse aydınlığa düşmez. artışma ve ceder kütlesini attı. Çünkü o dinde iki diye sebep olan devinler. Ve onların sana gelip de senin dini hayırlı benimkimi? Bunu demeleri sifat ceder için. Zaten onlar cederci büyütüyor. Öğrenme kastiyle ne olursa olsun soruldu mu din cevap veriyor. Ama dindeki bir mesele çıkartırıp da çıplak olarak soruyor. Oldu mu? Bunun anlaşılması lazım. Ben Allah için iki mesele deyelim. İki ucundan da sizlerimdir. Ben kendi nefsime de bunu aynı için tavsiye ediyorum. Uzak dur. Ulusun içimizdeyiz. Konuşmayın bundan sonra. Uzak dur. Bizim meseleniz değildir. Alimler de bize kendi alimimizle bir örnek verdir. Yemen'deki bir selef alimimiz kim oy verirse kabutlu destekler, desteklerinin desteklerine kâfir olur diyor. Turullâh. Turullâh'ta ki bir âlimimiz, Allah buna da rahmet etsin, o da diyor ki en yakını desteklemek zorundasın diyor, ehl-i mişer tipinde, verebilirsin diyor. O da âlim, o da âlim. İkisi de hakikaten Rabbânî âlim. Yani münancında,、yani、hakikaten tevh-i tevh-i. O bulunduğu duruma göre koklayıp, o neticeye varmış, kütahat edilmiş, isabetli veya isabetsiz. Bu yandaki de Suudi ülkesini İslamı bir ülke kral emir telaktesinde bulunup o da diğer yerleri müşkade diarı gibi gördüğü için orada sana yakınlarını tespit edip evvel işe dediğimkileri getirerek ona cevapsın. Yani şimdi ona uyana ne diyeceğiz? Bunu bilirse A, bilirse bilmez, bilirse cehennem.、Yani, aynı değil. Öyleyse alimler bir konuda işaretlerinde itibar edilmişlerdir. Hele hele alttan gelen, doğrudur bir şey bilmeyen insanla dönüşünün bir iki, iki tarafı da pis şey oluyor. Ortadan、oh, bir türlü uzak duruyor. İslam hakim olsa böyle bir ortam olacak mı? İh, bir, bir de şu mesele. İman edin. Salih amel işitliyelim. Ama benim tavsiyem bizim Ankara'da da bazı E, Mağrur, dinli sakıtlar dedim. Şeyhül İstanbul'luya çalışan azaptlarla defalarca dedim ben ondan uzak. Daha önce bana da birine de oyl meseleninde müşrik çahir diye sonra demedim diye inkar etti. Şimdi öyle bir pozisyona geldi ki AK Partiye oylarını nahmaktılar. Dün müşrik çahir diyordu. Bugün tekrar ayet, hadis mi yazıldı da yani? Ne oldu da şimdi ahmak diyor üzeriniyen ahmaktır, <gülüyor> anlatabildim mi? Bak hemen fikir değiş, değiş veriyor. Amaç meşhur oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belli bir kesimin namzına şerbet olacak ifadeyi vermiyoruz. Bizim hocamız. Biz bunu diyemeyiz. Bak senin ağırını anlattın. <gülüyor> Ahmet bin Ambe dışarıdaki insanları gösteriyor. Ne diyor? <gülüyor> Ne diyor? Oradaki insanlığa bak benim ağzımdan çıkacak bir kimliğe bakmıyor. Bir gün Ebu Hanife, onlar kendisine rahmet etsin,、Aha. anlatıyorlar doğru yanlış, biz de ifadeyi kullanıyoruz. Bir çocuğun buzda kaydığını görüyor ve uyarıyor. En çok dikkat et diyor. Düşersin, yerini kırarsın. Kutakta diyor ki, eyvah be senin yerinine bak, ben kırarım, iyileşir. ''Senin ayağını ayarsa milletin de ayağını ayar.'' Yani verilen ifade geride eline fayda ver. Hem uzak durur. Biz size fayda verin. Bu şeytanları, biz müslümanları birbirinden soğutacak hatta iman-kıfır sınırına getirecek meseleymiş gibi seçip aramıza koyulduğu tartışmalar var. Ve ben lehte aleykide işfeydemiyorum. Kabul ediyoruz ve ben kullandım. açtırıyor.、Evet. Ee, oy verenlere müşrik, kafir diyen alim geçinenleri tanıyorum. Sıdıçtırdığımda bundan uçuyor Avrupa Mekşevi. Orada rahat yaşayan. Oy kullanmadığındaki vatandaşlık hakları orada. Türkiye'de fazla uygulanmıyor. Vermeyeni, ceza, şu yaptırmak yok. Kanuda var ama. Cumhuramada yok. Avrupa'da öyle değil. Dışarıdan gelmişse, O kullanmadı mı? Bir iki üç dedi mi? Anlaşıktan siner mi? Orada kullanıyor beyefendi, hem de kendine yakın da değil. Allah'ın dinine küfür eder. Hiç kabul etmeyen protestan kâfir olan dinle seçiyor, başka getmiyor. Orada kullanırsa dinine imana hiç bize dilemeye ol. Türkiye'ye geliyor Allah razı olsun. Türkiye'de kullanan müşrik kâfir. onun Avrupa'daki yaptığı amellerini <gülüyor> hatırlatılıyor. Ya. Orası diyor müşteriler, ne var ki orada? Sen ne müşterisin? Bunun cemaletini kapan gibi yaptı. Hepsi、şey、yaptı. Hepsi yaptı.、Şey. İsimlere girmiyorum. Evet. Anlatabildim mi?、Evet. Hüküm Avrupa'da ayrı, Türkiye'de ayrı değil kardeşim. Orada da Kur'an bir hüküm var,、evet. burada da Kur'an bir hüküm var. Yani sen meseleni orada da Allah'ın vahiyi ile halledeceksin. Burada da nam edersin bununla. Onun için Allah yardımcımız olsun. Ben uzak duruyorum, bu konuda、Aslında. girmeyin. Ha, hiç mi bilmiyorsun, söyleyeceğin söz yok mu? Var. Ama ben ortadan tutmayı iki tarafa da bir şey demiyorum, uzak duruyorum.、Evet. Adeler mekbir etmiyoruz.、Evet. Dediğim gibi iki tarafa da bir şey demiyorum, müslümandan uzak duruyorum. Evet. Uzak evet. duruyorum. Evet. Ve bu rejimler de bizim rejimimiz değil ki İslam'dan gayrı bir nizamı kabul eder, İslam'da nizam yok demek istiyorsun. Neden? Bence bu noktalar güzel yapılmak lazım.、Evet. Oy verilir diyen nerede zaten? Önce bu ifadelerden geliyor, ondan sonra birçok kıyasla şeye falan gidip ortalığı gözüyorlar. Bence iki tarafta isabetli değil. Kim biraz haflan geliyor, bahtlanmış. İçine bahtlan geliyor, hafka geliyor. Uzak. uzak durmanız size hiçbir şeyler beklemez. Hiçbir şeyler beklemez. Allah hepinizde alır. <gülüyor> Hı -hı. Hocam, yofim anamazına gitmiştik. Evet. Fim anamazına müthiş, şimdi gelebilir. <gülüyor> İlemin kimde olursak alın bilir. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Kutbelet olsun. Kimde olursak alın bilir. Peygamberin bıraktığı bari, bu da bilir. 私はそれでなくてもいいです。 ben size derim. Aslında rivayet zayıf bir rivayet fakat biz bunları söz olarak kullanabiliyoruz. Menlerde gelir. Doğru müminin değildir. Onu nerede doğrarsanız alın ifadesini. İslam alimlerinin hepsini kullandığı için biz de kullanıyoruz. Hadis olarak kullanıyoruz. Zayıf olarak olduğu için ama mana olarak doğru olduğu için mana doğru olduğumu alıyoruz. Mesela で、ビーバー、シータンランでイマーメンフュリア。 Buradaki rivayetlerini çıkarıyorlar. Ebu Hureyre'yi Allah kendisinden razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beytulmalı vurmalıklara bekçi olarak bırakıyor. Burayı beklerken bir bakıyor ki vurmalıklarda bir hırsız var. Cin insan kırmızı var demiş. Bilmiyorum tabi cin o cin. Yakalıyor, Allah'tan korktuyor. Sen neden Beytulmalı'nın şeyine giriyorsun? O birçok yalan söylüyor. İşte fakir olduğunun, çocuklar olduğunun, Ebu Kureyre de acıyor, bırakıyor. Ertesi günü yine yakalıyor. Yine onu şey yapıyor, bin bir yalanla Ebu Kureyre'yi, Nâhîr'i, Nâhîr'i, Nâhîr'i, Nâhîr'i, Nâhîr'i birisi, üçüncü günü yine yakalıyor. Bu sefer seni diyor, vallahi Allah Resulü'nü gökülmeden bırak, el kesmeyip. O diyor ki, sen ben ona götürme, ben sana bazı kelimeler öğretim. Eğer sen bunları beller söylersen bir daha beni burada göremezsin. Yani ayete köşü yok. Masada söylüyorum. Daha sonra kayboluyor. Ertesi günü Allah Resulü'nün sıratı bilsin, hani ki bu mucizelerinden bir tanesi、işte、orada değil, Cüla'da、işte、değil. Diyor, ırmalık dolanı bir anlatsana diyor. Ve、i̇şte、bu kraliye unutuyor olayı. Ve başından geçenleri anlatınca o diyor, cin yani şeytandır. her zaman yalan söylüyor, bu sefer sanat doğruyu söylenmiştir. Evet, evet. Ve bunu delil getirerek Bukhari şeytandan da rivayet etmiştir deyip muhteşemden <gülüyor> rivayet etmiştir deyip anlatabildim evet. mi? Turduakir doğru, bak Ebu Kureyla ne yapmış? Mubaz'da gelirse alabilirsin. <gülüyor> Ve Bukhari'de gelen bir rivayette yine Allah'ın için diyor ki Yahudilerden veya Hristiyanlardan size bir sözcüğümüz var diye almayın. Ne hastalık değil, ne de yalanmayın. Doğru çıkarsa yalan olmamış olur. Yanlış çıkarsa hastalık dememiş olursunuz diyor. Hangi şekilde imam yahut beveren kullan di bilmiyorum ama söylediği sözcüğe bu meyan da doğru. Anlatabilir miyim? Bu meyan da doğru. Üstüne zannederse. Ama. Yahudiler Uzay'ın Allah'ın oğlu diyor. <Gülüyor> bu alınmaz. <Gülüyor> Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu diyor. Bu alınmaz. Tasavvufçular o Meryem'e gelen Cibrit değildi. Haşa. Allah Resulüydü. Alınmaz. Bir soru var kitapları. Aslında ben de bir güzel bir sohbetim var. Ama bu sohbetin üzerine ben sohbet etmek istemiyorum. Köylede kalmış. birbirini gökyüzüne bırakmayız.、Evet. Birçok ifadeler var. Bunları güzel yakaladığımız zaman faydalı olanı alırsın, zararlıysa kalmasın. Veyahut Ali'ye geliyorum. Hariciler ne diyor? Allah'ın indirdiğine hükmet. Sözünüz doğrudan nasıl? Bundan ne yapıyorsunuz? Batılı talep ediyorsunuz. Söz doğru biri olsa onunla batılı talep ediliyorsunuz. Mesela Bukare'de Müslüm'de gelen bir rivayette kişi diyor hakime iş düştü kadıya ona selam bile rüşvetten diyor yani. Selamun Aleyküm deyip geçiyor ya Selamun Aleyküm deyip geçiyor ya Selamun Aleyküm deyip bu bilemiyor. <gülüyor> Aynı selam oluyor ama değişerek, değiştirerek de. almaz. <gülüyor> Bir de Hazreti Ömer elinde cebaktan usturalar mı okuyormuş ne yapıyormuş ne yapıyorsun sen Eyümer deyip ben de işte cebaktan bilgiler edilmek için okuyormuş. Peygamberimiz de şeydir bari var. Dağıt etmez miyiz? Fahim var ki senin ne onlara ihtiyacınızı? Habi hocamın sözü geniş durayetli. Daim'i de okuyor şimdi. Geniş olarak oraya gidiyor. <gülüyor> bu halde, müşkümde de var da, ama en genişini darbede buluyorsunuz. Bilin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına nasihatta bulunurken, Ömer ibn-i Hatta Yahudilerin elinde okumakta olduğu Tevrat'tan bazı müşraları alıp geliyor, hiç、yani、izin almadan, Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a sözünü keserek, ''Ey Allah'ın Resulü, az bekle, sana Allah'ın ayetlerinden okuyayım.'' diyerek, Tevrat'ta birşeyler olmuş. Şöyle kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş, yani sinirlendiğini anlıyor. Hemen bir kenara bırakıyor, diz çöküyor, vallahi Allah-ı Rab, din-i İslam ve biz seni Resul kabul ettik deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun o şeyini üç müzen olarak karşılıyor ve diyor ki わらわは、<音><音>